fasıl ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umur bid'ah, Değerli kardeşlerim bildiğiniz üzere geçen haftadan yarım kalan konumuza devam ediyoruz. Ali'sülatu vesselam'ın izzetlikleri, Ali'sülatu vesselam'ın faziletleri İnşallah birkaç hafta daha devam edecek. Geçen hafta bazı özelliklerinden bahsettik. Ee, bu hafta inşallah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah için kızması, Allah için gazaplanması konusundan başlıyoruz. Birkaç tane önümüzde konu var. E buna geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü özellikle bugünlerde biliyorsunuz doğum günü esas alınarak bazı kutlamalar, bazı tebrikleşmeler ondan sonra bazı programlar icra ediliyor, tertiplemeler yapılıyor ve bunda da hep Resulullah Aleyhisselatü sevgisi Ön plana çıkartılıyor ve bu münasebetle güller, kırmızı güller dağıtılıyor. Evet Rasulullah aleyhissalatü vesselam gerçekten e, kendisi muhabbet edilmeye, sevilmeye en çok layık olan bir insan. Aleyhissalatü vesselam'dan daha layık bir insan yok. Ve bir sevgi peygamberi evet aleyhissalatü vesselam çok yumuşak, insanlara seveceğim girişken söyleyeceğimiz üzere ve geçtikte geçmişte söylediğimiz gibi ama bununla beraber Rasulullah aleyhissalatü vesselam kızan birisi gazaplanan birisi ne zaman Allah'ın hudutları çiğnendiğinde had cezaları gerektiren bir mevzu olduğu zaman Allah'ı azze ve celle'nin Hakkı çimlendiğinde kızıyor. Maalesef bu yön, bu yön ihmal ediliyor. Buna hiç dikkat çekilmiyor. Hep hoşgörü peygamberi, hep böyle sevgi peygamberi, sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiç kızmadı. Hiç ceza vermedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> adil idi. Kızılması gerekeni kızıyor, sevilmesi gerekeni de çok seviyor değer verilmesi gerekene çok değer veriyor. Hatırlayın geçtiğimiz zaman gün haftalarda size zikretmiştim. Usame bin Zeyd radıyallahu anh düştüğü zaman kanıyor ve onun kanını emiyor. Subhanallah. Şu değere bak. Şu çocuğa verdi değere bak. O ki kendisinin azatlı kölesinin oğlu Usame radıyallahu anh ve onu komutan tayin ediyor çok değerli, çok böyle <gülüyor> bilgili ondan sonra celil olan yani yüce olan sahabelerin önüne komutan tayin ediyor. allah Akbar. Öyle bir değer veriyor ki. Aleyhissalatü Vesselam böyleydi. Ama kızılacağı zaman da yine o sahabeye hakkıyla kızmıştı. Ben... Resullerin peygamberlerin özelliği bu. Biz seni diyor müjdeleyici ve korkutucu olarak gönlüyoruz. Bütün rasuller de böyle. Müjde veriyor, sevindiriyor, teşvik ediyor. Cennet var, cennetin içindeki nimetler var vs. Size şöyle şöyle mükafatlar var. Bununla beraber ateş var, azap var, Allah'ın size kızması var diye uyarıyordu aynı şekilde. Azab ayetleri var, müjde ayetleri var. Azap ayetleri okunduğu zaman Allah'ın azabından Allah'a sığınılır. Her şey bir denge içerisinde. Yani demek istiyorum ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kızması, kazaplanması, ceza vermesi hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Yani ne yaptığımızda biz kızılacak tenkit edilecek bir yani duruma düşüyoruz. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerde geldiği üzere bunları daha önce zikretmiştim. Özellikle e, İmam Zeher ve Rahnetullah Vesselam, Büyük Günahlar adlı kitabını okurken Aleyhisselatü Vesselam ihanet eden kimselere ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilip çöle bırakılmasını, sıcak kumların üzerine bırakılmasını emrediyor. Allah Allah. Subhanallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Niçin emrediyor bunu? Bunun sebebi ne? Bunun sebebi Allah'a ve Resulüne harb ilan etmeleri, ihanet etmeleri. Bunun gibi cezalar var. Allah Azze ve Celle diyor. İnnemâ yuharibun Allah, Allah ve Resûlehû. Allah ve Resulüne harbedenler, Onların cezası ellerinin, ayaklarının yeryüzüne fesat çıkaranlar da aynı şekilde ellerinin, ayaklarının çaprazlama kesilmesidir. Öldürülmeleri, asılmaları yahut da sürgün edilmeleridir. diyor Vesselam bu ayetlere muhataptı ve birebir uyguluyor. Aleyhisselatü Vesselam bunları uyguladı. Bunları yaşadı. Oradaki insanlar buna şahit oldular. Allah Azze ve Celle'nin şeriatının ne kadar güçlü olduğuna gözleriyle şahitlik ettiler. Subhanallah. Allah Azze ve Celle her şeyi yerli yerince kuruyor. Ve bunu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yerli yerince uyguluyor. Onun için Aleyhisselatü Vesselam'ın kızması, gazaba gelmesi çok normal. Ve <gülüyor> bu yönünü de hiçbir zaman göz ardı edemeyin. Evet. Şimdi giriyoruz konuya. Ayşe radıyallahu anhadan ridayet edilen bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün eve girdi ve e, <gülüyor> böyle bir perde vardı diyor. Üzerinde nakışlar yapılmış suretler olan resimler olan bir perde vardı. Onu diyor aldı ve yırttı diyor. Sonra da buyurdu ki kıyamet günü insanların en şiddetli azabı tadanlarından birisi de resim yapanlardır, suret yapanlardır buyurdu diyor. Allah'a okur. Bu arada yüzünün rengi değişiyor. Aleyhisselatü vesselamın kızdığını gazaplandığını buradan öğreniyor. Yüzünün rengi değişiyor. Yani ne oluyor? Bu ne demek? Dercesine, ihtar derecesine, hem de en sevgilisi en sevdiği insan soruyorlar sahabenin bir tanesi soruyor en çok kimi seviyorsun? Ey Allah'ın Resulü? Ayşe'yi diyor Aleyhisselatü Vesselam onu çok seviyor sonra kimi seviyorsun? Babası ne diyor Bu Bekir'e? sonra falanca'yı. bakıyor ki kendisine sıra gelmeyecek sormayı bırakıyor Allahu Akbar <gülüyor> elbette ki onu da seviyordu ama her şey bir silsile, sıraya göre. Yani en sevdiği Ayşe radiyallahu anh'a karşı yüzü değişiyor. Biliyor musunuz? Kızdığı için, sinirlendiği için. Niye? Kıyamet günü azap göreceklerden biri de, en şiddetli azaba duçar olacaklardan biri de, Allah muhafaza, böyle suret resim yapanlar ve onunla iştikal edenler, onunla Geçimlik saniyeler. Bu konuda bir parantez açayım. Yine Buhari'de gelen bir hadiste Abdullah İbn Abbas adamın bir tanesi gelir. E, resim yaptığı için yani canlı resimleri, hayvan, insan vesaire geçim kaynağı olarak e, onları zikreder. Yani onları satıp geçindiğini söyler. Abdullah İbni Abbas da ne de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü işitmedim. yarın kıyamette suret yapanlara, bu resim yapanlara hadi buna ruh üfle, yaptığın resme can da denilecek ve can verinceye kadar, ruh üfleni üfleyinceye kadar ona azap edilecek diyor Ama hiçbir zaman ona azap, ona ruh üfleyemeyecek diyor. Hiçbir zaman can verecek, veremeyecektir diyor. Subhanallah. Adam hayıflanıyor. Dönüyor arkasına gidiyor. Vay başıma gelenlerdi. Yani adamın geçimde gitti. Parası pulu gitti. Sermayesi gitti. Yapacak bir şey yok. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhum'a çağırıyor. Gel diyor. O zaman sen <gülüyor> böyle resim olmayan, suret olmayan tabiat resimlerini çiz diyor. Ona ruhsat veriyor. Ona izin veriyor. Bunun dışındakiler haram. Bunun dışındakilerle iştihal edilmez. Geçim kaynağı yapılmaz. Evlere asılmaz. Perdelere, duvarlara vesaire gibi yerlere, e, oturaklara, halılara bu tür resimler asla caiz değil. Böyle bir e, ortama zaten melekler girmez diyor. Ali Hüselatü vesselam melekler içerisinde resim bulunan, içerisinde köpek bulunan, içerisinde çam bulunan evlere melekler girmez diyor. Kastedilen Allahu alem rahmet melekleri. Yoksa insanla beraber olan melek de zaten beraber. Ama rahmet meleklerinin girmediği yere neler girer? Artık takdir sizin. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın kızmasıyla ilgili Ebu Mesut radıyallahu anh rivayet edilen bir hadiste adamın bir tanesi gelir ve der ki ben sabah namazına gitmiyorum. Falanca kimse namazı uzattığı için sabah namazına gitmiyorum. Diyor ki sahabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bu hususta Gazaplandığı, sinirlendiği kadar hiçbir zaman görmedim diyor. Ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizden nefret ettiriciler var diyor. Allahu Ekber. Sizden nefret ettirici, uzaklaştırıcılar var. Siz namaza imanlık ettiğiniz zaman diyor, <gülüyor> hafif tutun. Siz... Onların içerisinde yani cemaatin içerisinde hasta olan, yaşlı olan ve ihtiyaç sahibi olan vardır. Burada da yine aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Gazaplanıyor. Niçin gazaplanıyor? Niçin sinirleniyor? İnsanları uzaklaştıran bir imam var da ondan dolayı. İnsanları nefret ettiren bir imam, namaz kıldıran bir imam var ondan dolayı. Allah'a bu ta, Bu daha çok Bizim gibi namaz kıldıranlar kimseler için geçerli. Ama bunun yanı sıra biz hepimiz bir birey olarak asla nefret ettirici olmamalıyız. Allah Azze ve Celle bizi nefret ettiricilerden değil müjdeleyicilerden eylesin. Sevindirenlerden, müjde, müjde verenlerden daima kolaylaştıranlardan eylesin. Bu çok önemli. Aleyhissalatü Vesselam'ın ümmetine karşı şefkati. Allah Azze ve Celle Tevbe Suresinde لَغَجَّاَيْكُمْ رَسُولٌ min مِنْ أَنْفِسُكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِتْتُمْ هَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمَؤْمِنِينَ رَعُوفُ rahim. Yemin olsun ki diyor size kendinizden bir Rasul geldi. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. Ve size karşı çok hırsızdır. Müminlere karşı rauftur, rahimdir, vahişlayıcıdır, merhamet eden şefkat sahibidir yani. Cabir'in rivayet ettiği bir hadiste Radiyallahu an Diyor ki benim meselim ile sizin meseleniz yani benim benzerimle sizin benzeriniz bir ateş yakan adam gibi. O adam yaktığı ateşin içerisine, o adamın yaktığı ateşin içerisine çekirgeler ve kelebekler uçuşurken düşen. Ve o adamda o kelebek ve Çekirgeler oradan uzaklaştırmaya, korumaya çalışır. Ben de sizi diyor belinizden tutar, ateşten uzaklaştırmaya çalışırım. Siz ise benim elimden kaçmaya çalışıyorsunuz. Subhanallah, Allahu Ekber. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın görevi bu. İnsanları ateşten uzaklaştırmak, ümmetini ateşten uzaklaştırmak, ateşin içerisine düşerken adeta yakalayıp çıkardır. Buna şahitlik eden Ayete bakın. Ya eyyühellezine amelif kuru ni'metallahu aleyküm. iman edenler. Allah'ın sizin üzerinize olan nimetini hatırlayın. İn kuntum. İn kuntum Siz düşmanlar ediniz. Orada hitap, ve muhacir ve ensara, oradaki sahabelere, ancak hepimiz için geçerli. İn kuntum adâ. Fe beyne فَاسْبَحْتُنْ بِنِيمَةِ اِخْبَانَا Düşmanlar ediniz, sizin aranızda birleştirdi, bir ülfet meydana getirdi. Siz bundan sonra böyle kardeşlere uluverdiniz. Biz niçin buradayız? Bir kardeşlikten dolayı, bir gayeden dolayı. Allah Azze ve Celle elhamdülillah bize iman gibi, İslam gibi bir nimeti nasip etmiş, bu kardeşlikten dolayı buradayız. Başka bir zihniyetlere sahip olsak, Başka bir ideolojilere sahip olsak, ateisti, komünisti, layikti, ondan sonra <gülüyor> ateşperesti veya yani aklınıza gelen her, her neyse, buraya gelir mi? İslam nimetinden dolayı biz buraya gel. Belki de biz birbirimizle düşman olacak. Aynı şey bizim için de geçerli. Tüm Müslümanlar için geçerli. Onun nimeti sayesinde siz kardeşleri olu verdiniz. Ve kuntum ala şefah fuhretim minna. Siz ateşin dibindeydiniz, çukurun dibindeydiniz. Fe kazakum minha. Sizi oradan kurtardı diyor. Hz. İbrahim'e ne dedi? Ben sizi belinizden tutuyor ve ateşten çekiyorum. Ama siz kaçmaya çalışıyorsunuz. Yani yaramazlık yapıyorsunuz. Ateşe düşmeye çalışıyorsunuz. Dikkat edin diyor. Sübhanallah. Allah Azze ve Celle'de aynı şekilde. فَاَنْقَزَكُمْ minha, Sizi oradan çıkardı. Evet. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatı böyle. Yani ümmetim ümmetim diyor. Ümmetinin ateşe düşmesi onu çok üzüyor. Ümmetinin sıkıntıya düşmesi ona çok ağır geliyor. Böyle bir şefkatli bir peygambere sahibiz. Evet, Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara karşı girişkenliği, onlara geniş davranması. Hepiniz biliyorsunuz. Enes bin Malik radıyallahu anh, onun küçük bir kardeşi varmış. Adı <gülüyor> Umeyr. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Enes, Aleyhisselatü Vesselam bizim yanımıza gelir, bize karışır ve kardeşime, Ya Umeyr, ma fealen nughayr, ey Umeyr, ey. İşte ismini hitap ederek. Nugayir ne yaptı diye ona latife de bulunuyor. Nugayir, o çocuğun oynadığı bir kuşun ismi. Yani istiratlısı madete çocukla çocuk oluyor, büyükle büyük oluyor. Yani yerli yerince. Yerli yerince hareket ediyor istiratlısı. Ve insanların içerisinde, insanlardan uzak değil. İnsanların hepimizin değişik teşik fıtratı, tabiatı var. Kimisi kenarda durmayı, kimisi daha fazla böyle girişken olmayı İnsanlarla beraber olmayı sever. Ama şu var ki ne olursak olalım, hangi tabiata sahip olursak olalım, cemaatten insanlardan kaçamayacağımız yerler var. Bir namazda, cemaatle kılınan namazda, iki ilim meczide. Burada karakter olayı geçer. Yani yalnız kalmayı seven bir insan, mecburen burada oturacak. Mecburen insanların içerisine girecek. Aleyhisselatü Vesselam tabiatı itibariyle onlara çok çabuk insanların içerisine giriyordu ve kaynaşıyordu. Onun için Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanların içerisinde bulunup ezdalarına, sıkıntılarına katlanan kimse onlardan uzak duran katlanmayan da daha hayırlıdır diyor. Subhanallah. Onun için cemaat dilini yaşıyor. Onun için cemaat olmaya çalışıyoruz. Müslümanlar olarak cemaat ve birliktelik çok önemli. Allah Azze ve Celle bizi kendisinin ipine sımsıhı topluca yapşanlardan eylesin inşallah. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın zühdü. Yani dünyaya değer vermemesi. <gülüyor> Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste e, Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Ey Allah'ım Muhammed'in ailesini yiyeceklerle rızıklandır diye yani o herhangi bir şeye meyletmiyor dünya yani. Allah Azze ve Celleye dua edin Ayşe radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste geçtiğimiz haftalarda da söylediğim üzere diyor ki Muhammed'in ailesi diyor sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği günden beri üç gün peş peşe buğday yemeği ile Doymamıştı. Ta ki ölünceye kadar, vefat edinceye kadar. Elinde bir şey olsa onu hemen verelim şahil Onu hemen ikram edelim. Onunla ilgili bir şey hatırladım. Hemen ilave edeyim. Bir gün Ebu Hureyre radiyallahu anh açlıktan öyle bir hale geliyor ki dışarıya çıkıyor. Ebu Hureyre ashab-ı Aleyhissalâhu aleyhi yaklaşık dört yıl sahabilik yapmış bir insan. Çok önemli. En fazla hadis rivayet edenlerden bir tanesi. Açlıktan öyle bir hale geliyor ki, artık dışarıya çıkıyor ki belki insanlardan birileri benim derdimi anlar diyor. Ama açıkça söylemiyor, ben açım diyor. Kaç günlerdir aç. Allah Allah. Ömer radıyallahu anh kendisine geldiğinde ona bir takım şeyler soruyor ki, böyle açıklasın, halimi de anlasın diyor. Ömer radıyallahu anh onun sorduğu soruyu açıklıyor ama halinden anlamıyor. Geçiyor, oluyor Sonra Ebu Bakır geliyor. O da aynı şekilde. Ona da bir takım şeyler soruyor, bahane ederek. O, o da anlamıyor durumu. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a gelince aleyhissalatu vesselam onun aç olduğunu hemen fark ediyor. Evine haber gönderiyor. Ne var evde diye. Bir bardak süt. Subhanallah. Bir bardak süt getiriyor. Allah. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ey Ebu, Ebu Hureyre Git ve arkadaşlarını çağır. Yani diğer Ashab-ı olanları Senin gibi aç olan insanları, miskinleri çağır. Ebu Hureyre diyor ki İçimden geçirdim ki bu su kime yedim. <gülüyor> Sübhanallah. <gülüyor> Çağırıyor. Geliyorlar. Ebu Hureyre'ye diyor ki Ver arkadaşlarına içsinler. Hepsi içiyor. Hepsi kana kana kana içiyor. Ondan sonra içip gidince Ebu Hureyre'ye diyor ki iç diyor. Ebu Hureyre sen iç buyur ey Allah Resulü. De. Hayır sen iç diyor. Ebu Hureyre de doyana kadar içiyor. Doyana kadar içiyor. Ondan sonra da Resulullah aleyhissalatü vesselam içiyor. Subhanallah. Bu sahabeler bu dini bu hadisleri bakın böyle getirdiler böyle naklettiler bize. Bunun gibi nice insanlar Böyle hayırlı insanların elleriyle geldi Bu din bize Birkaç tane hurmaya Birkaç tane hurmayla Gününü geçirerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Dizinin dibinden ayrılmadı Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayatı böyleydi Dünyaya meyletmezdi Zöhd içerisindeydi Sahabileri de öyle. Şimdi züh denilince oturup bir köşede bin tane Allah, işte beş bin tane la ilahe illallah veya da ilahi diğer zikirler yani çekmek değil. Bir köşede oturup Allah, Allah, Allah, Allah züh değil. Bu zühte, bunun zühle alakası yok. Zühd aleyhissalatü vesselam'ın yaptığı şey. Dünyaya önem vermemek, Allah'a tevekkül etmek, helalinden kazanmak ve aleyhissalatü vesselam'ın yaptığı zikirlerin aynısını yapmak. Kendimizden bir şeyler uydurmaz Olmaz. Veya hadise, bir ayete hadise dayanmayan bir zikir türü, zikir adedi, zikir şekli olmaz. Bu zühd değildir. Köşeye çekilip insanlara karışmamak, cemaate gelmemek züht değildir. Züht, aleyhissalatü vesselam'ın siretinden, yolundan gitmek. Adımın attığı yerden, adım atmak. A'dan Z'ye, Hüsnü'l-Nüslim denen, bir dua kitabı var, biliyorsunuz değil mi? Şeyh Said el-Kahdani, Allah ondan razı olsun, öyle güzel toparlamış ki, o şeyleri, duaları, o, o kitaptan milyonlarca satılıyor ve bedava dağıtılıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında, her dilden. Bizzati biz Mekke'de şahit olduk. Şöyle kocaman bir arabanın içerisinde her dilden Hüsnü'l-Müslüm'ü dağıtıyorlar hacılara, umracılara. Subhanallah. O kadar kıymetli ki, aleyhissalatu vesselam'ın a'dan zeyye, sabah kalkışından yaptığı dua, Elhamdülillahi lezey ahyana ba'de meyatana ve ilahin müşür. Ta ki yatağa girinceye kadar, girinceye kadar A'dan Z'ye yaptığı bütün duaların hepsi var. Dışarıda karşılaştığı olaylar, dışarıda gördüğü yağmur, gök gürültüsü, ondan sonra <gülüyor> hayvanların durumları, musibet esnasında, afilesin tuvalete girerken, çıkarken, yemek yerken, otururken, kalkarken hepsi var. Onları yaşamak. Onları bir insan harfiyen uygularsın, şöyle hüsnü müslüme alsın, o gün akşama kadar e, esmerlemesine gerekiyor. Akşama kadar o zükürler karşılaştığı şeyleri okusun, işte o zih sahibidir. Dünyaya da meyletmediği sürece, önem vermediği sürece o zih sahibidir. Urve'nin Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet ettiği bir hadiste yine aynı şekilde biz diyor Hilal'e bakardık, bir daha bakardık, bir daha bakardık. Yani birinci gün, üç, ikinci gün, üçüncü gün. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın evinde diyor, evinde bazen yani günlerce ateş yanmazdı. Yemek için yani bir kazan kaynamazdı manasını. Soruyor Urve, Ayşe radıyallahu anh'a. Peki diyor siz nasıl, nasıl yaşardınız? Yani nasıl ayakta dur dururdunuz? Diyor ki iki siyah şey. Hurma ve su ile. Subhanallah. bunun ayakta dururdunuz diyor. Ve diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın komşuları vardı Ensar'dan. Yani Medine'de ensardan komşuları vardı. Onların böyle sağmal e, koyunları vardı. Onlar süt sağalılar ve bize gönderirlerdi. Diyor. Sıcak bir yemek yok. Yani şu an bakıyoruz. Elhamdülillah sıcak bir yemek pişmesin evde. Tamam. kazan kaldı. Yerle bir edelim. Sıcak bir çorba pişmesin. Sıcak bir yemek olmasın. Tamam. Bitti artık orası. Var da öyle diyoruz yani var. Ama Aleyhisselatü Vesselam'da yoktu. Hiç ya bir ateş yanmıyordu onun evinde. Yemek pişmek, pişirmek için. Ne gönderilse, sütse süt, hurmaysa onu yiyorlar tamam onunla geçiniyor. İşte zühd bu Dünyadan uzaklaşmak bu. Yani olduğu halde böyle yaşamak değil kastım. Değer vermeden. Haline şükrederek haline şükrederek, fakirliğe razı olarak bu şekilde bir hayat. Elindekileri de dağıtmıyor. Subhanallah. Yine Amr bin Haris'in rivayet ettiği bir hadiste, aleyhissalatü vesselam ne bir dinar, ne bir dirhem yani dinar çok kıymetli bir para veriyor. Altınlar. Adeta. Ne erkek köle, ne de kadın köle, köle bırakmadı diyor. Ancak kendisine binmiş olduğu beyaz bir katır, miras olarak yani geriye bıraktığı şeyleri sayıyor. Beyaz bir katır, silahını ve yolculara vakfedilmek üzere, sadaka olmak üzere diyor, bir parça aradı. Hayver'deki fedak araz. Bunu bırak. İşte Ali vesselamın zülhtü. Hepimizden daha çok zülhtü sahip. Peygamberler hiçbir şekilde mal, miras bırakmıyor. Onların bıraktığı miras ne? İlim, el ulema ve enbiya alimler, nebilerin varisçileridir. İlim bundan daha kıymetli bir şey bırakmıyor. Evet, aleyhisselatu vesselamın adaleti Aişe radıyallahu anha'dan rivayet edilen bir hadiste bir gün Kureyş'in içerisinde mahsumiye kabirinden bir kadın hırsızlık yapıyor. Yani şerefli, soylu bir kadın. Kureyş'i bu çok hüzünlendiriyor. Üzülüyorlar bu duruma. Çünkü e, had cezası var. Yapılacağı şeyi, kadına yapılacak şeyi malum. Kesilecek. Başka çare yok. Ve Usame'ye gidiyorlar. Hani Usame radıyallahu anh, Enhumayi aleyhissalatü vesselam çok seviyor ya. Onun Habibi ya çok seviyor ya. Ona gidiyorlar aracılık etmesi için, şefaatçilik etmesi için. Usama radiyallahu anh da aleyhissalatu vesselam konuşuyor. Diyor ki böyle böyle. Aleyhissalatu vesselam, subhanallah. Diyor ki Allah'ın hudutları hususunda bir hudutta mı bana şefaatçilik yapıyorsun, aracılık ediyorsun? Yani o haddin uygulanmaması, hırsızlık, hırsızlığın cezasının verilmemesi hususunda mı şefaatçilik ediyorsun? Muhakkak ki sizden öncekiler helak oldular. Neden dolayı? Onlardan şerefli bir kimse hırsızlık yaptığı zaman onu bırakırla, ona bir şey yapmazlar. ancak zayıf bir kimse hırsızlık yaptığı zaman onu, ona da had cezası uygulanır diyor. Bundan dolayı sizden öncekiler helak oldu. Vallahi diyor, Allah'a yemin ederim ki eğer Muhammed'in kızı hırsızlık yapsa elini keserim diyor. Allahu akbar, adalet'e bak. İşte bu. Şimdi biz Görüyoruz ki veya okuduğumuz kadarıyla tarihte idareciler, İslam'ı idare eden bazı insanlar, emirler, sultanlar, zalimler, had cezası kendilerine ve ailelerine ve eşrafına, etrafına geldiği zaman uygulamıyorlar ama zayıflara gelince uyguluyorlar. Ümmetin helak olma sebeplerinden biri de bu. Zayıf kimselere her şey revaya görülüyor. Onlara da aynı ceza verilmesi gerekiyor. Öbürleri de adil davranılması gerekiyor. Adalet her hak sahibine hakkını yerli yerince vermek. Aleyhissalatü vesselam böyle adil bir şahsiyeti sahip. Aleyhissalatü Vesselam'ın yumuşaklığı, onun helmi. Ayşe Radiyallahu Anh'a'dan Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'a diyor ki ey Allah'ın Resulü sana Uhud gününden daha ağır bir gün oldu mu? Yani daha sıkıntılı bir gün. Uhud'da ne olmuştu? Uhud'da Aleyhissalatü Vesselam'ı hatırlayın. Ordu dağılmış. Tam galip gelecekken, gelecekken mağlup olmuş. Müslümanların ordusu. Aleyhisselatü Vesselam dişi kırılmış, başına miğfer girmiş, e, girmiş, yaralanmış yani ve Müslümanlardan birçok kişi şehit olmuş. Başta amcası Hamza radıyallahu anh'a anh olmak üzere. Böyle bir musibete büyü Bundan daha ağır bir gün var mı diye soruyor. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Akabe'den sonra Taif'e gittiğini ve Taif'te <gülüyor> İbni Abi Ad Yali İbni Abdül Kula adında oranın ileri gelenlerinden bir adama yani Taiflilere dolayısıyla kendisini dinini arz ettiğini ve onların hiçbir şekilde cevap vermediğini hatta ve hatta eza verdiklerini söylüyor. Öyle bir eza veriyorlar, öyle bir sıkıntı veriyorlar ki aleyhissalatü o zaman o gün diyor, yani Uhud'dan daha şiddetliydi benim için. Daha sıkıntılı bir gündü diyor. Bunu demek istiyor hadiste. Sonra Allah Azze ve Celle ona, onu gölgelendiriyor. Bakıyor ki başını kaldırıyor. Başını, başımı kaldırdım diyor. Cebrail beni göl, göl, gölgelendiriyor diyor. Cebrail diyor ki ona, Allah Azze ve Celle sana davar meleğini gönderdi. Dağlar meleği ona diyor ki Ey Allah Resulü, bana emret, dilediğin şeyi emret, ben onu yapayım. <gülüyor> ne emredeceksen onu yapayım diyor. Dilersen şu dağı bu taiflilerin üzerine, bu kavmin üzerine geçiri diyor. Şu iki dağ diyor, iki yalçın böyle sarp dağı onların üzerine geçirelim diyor. Peki Allah sana ne diyor? Allah Akbar diyor ki onların diyor, umuyorum ki onların sülbinden Onların nesillerinden sadece Allah'a ibadet eden ve Allah'a hiçbir şey şirk koşmayan kimseler gelebilir. Allahu akbar. Şu yumuşaklığa bak. Ali vesselamın şu düşüncesine bak. Ümmetine olan, muhabbetine, ona olan şefkatine bak. Belki diyor onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve hiçbir şey şirk koşmayan kimseler gelebilir. Onun için toplum toptan kaldırılıp atılmaz. Helak oldu, bitti, denilmez. Allah Azze ve Celle يُخْرُجِ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرُجِ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ Ölüden diri diriden ölüyü çıkartır. Kastımız <gülüyor> yani ölü kalplerden diri kalbi çıkartabilir. Allah Azze ve Celle buna kalır. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Aleyhisselatü Vesselam'ın sabrı. Abdullah İbni Mesut radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste bir gün diyor Vesselam'ın yanına girdim o ateşli hastalıktan dolayı öyle bir sıkıntı çekiyordu ki ona dokundum ve dedim ki ey Allah'ın Resulü sen çok sıkıntı çekiyorsun Çok yani böyle acil hissediyorsun, elem hissediyorsun. Bu hastalıktan dolayı diyor. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki evet diyor ben sizden iki kişinin Çektiği acını ya beden olarak acı çekiyorum diyor. İki kişinin acısı kadar acı çekiyorum diyor. Allahu akor. Diyor ki Abdullah ibn Mesud o zaman sana iki acır vardır diyor. Evet diyor Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberler en çok musibete duçar olan kimseler. En çok sıkıntıya duçar olan, en çok acı çeken kimseler. Onların başında da Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Bu hadisin devamında da burada almamış ama onu zikretmekte fayda görüyorum. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bir Müslüman bir eza isabet eder, bir hastalık isabet ederse Allah Azze ve Celle mutlaka onun sebebiyle kötülüğünü ne yapar? Alır. Bir kötülüğünü siler. Tıpkı böyle ağacın yaprağını döktüğü gibi onun kötülüklerini, günahlarını döker diyor. Bu bir müjde. Yani bir tarafımız ağrıyorsa, bir sıkıntımız varsa, gerek müzmen devam eden bir rahatsızlık, gerekse geçici bir rahatsızlığımız varsa, mutlaka onunla yaprak dökümü gibi günahlar dökülüyor elhamdülillah. Böyle bilmek lazım. Olayı buradan okumak gerekiyor. Bu pencereyi açmak elhamdülillah demek gerekiyor. Bu sınırı var hocam? Yani e, müs sadece Müslüman olmak mı gerekiyor? Evet tabii ki iman Müslüman. eden kimselerle. Yani, evet. Değil Müslüman değil de Müslümanlık şartlarını yerine getirmeyen insan da bunun kalır mı? Mesela namaz kılmıyor, oruç tutmuyor ama elhamdülillah Müslümanım diyor. Ama sıkıntı çekiyor. Yani bunun şeyleri de açık. Evet, herkes imanı derecesinde sıkıntı çekecektir. <gülüyor> i̇manı hususunda Allah hesap verecektir. Allah Azze ve Celle o kimselerin durumunu daha iyi bilir. Herkes başına gelenden ibret almak zorundadır. Başa gelen musibetlerin belaların çoğu Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi o musibetin febi ve Başınıza gelen musibetler kendi ellerinizin kazandığı şeyler yüzünden. Allah ise şunu bağışlıyor diyor. Allah Azze ve Celle kafirlere özellikle mühlet veriyor. Onların yani <gülüyor> böyle e, diyar diyar dolaşmaları, onların sıhhat, afiyet içerisinde olması veyahut da onların başlarına bir işlerin gelmesi yine onlar için bir imtihan. Ama devamlı iyilik içerisinde, rahat içerisinde, huzur içerisinde olmaları ayet ve hadislerin işareti gereği onların günahlarını artırması için. Müslümanlardan iman edip de salih amel işlemeyen kimseler için ise bir uyarıdır. O, o insanlar kendilerine gelmelidir. Ahiret kendilerine yakın, mezar kendilerine yakın diye düşünmelidirler. Yarın hesap verecekleri günü düşünmelidirler. Onların başına gelen musibetler aynı şekilde iman salih amel işleyen başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabiler ve bizlerin de başına salih insanların birçok münlerin başlarına da geliyor. <gülüyor> Herkes kendine göre bir ders almasını bilmelidir. <gülüyor> Başa gelen musibetlerden ders almasını, okumasını bilecek. Yani neden böyle bir musibet geldi, ne yaptın demesini bilecek bir insan. Bu bir uyarıdır. Yarın ahirette bunlar hep karşımıza çıkacak. Allah Azze ve Celle uyanık olanlardan, ders çıkaranlardan ve ıslah olanlardan ve ıslah edicilerden eylesin bizi. Evet. Evet, bir tane daha bununla ilgili bir hadis var. Onu da e, söyleyelim inşallah. Habbab <gülüyor> bin Erti, <gülüyor> Erti radıyallahu rivayet ettiği hadiste e, Mekke döneminde sahabeler geliyorlar. Ali vesselam Kabe'nin böyle içerisinde gölgesinde bir yastığa dayanmış vaziyetteyken bizim için yardım istemeyecek misin? Bizim için dua etmeyecek misin? diye şikayette bulunuyorlar. Aleyhisselatü vesselam. Diyor ki sizden öncekilerden bazı insanlara kuyular kazılır, onun üzeri kapatılır ve onun üzerine bir testere konur ve başı ortadan ikiye ayrılır. allah Ekber. Ve bazılarının da Bazılarına da demir taraklarla etleri taranırdı. Etleri kemiklerinden, sinirlerinden ayrılsın diye demir taraklarla taranırdı diyor. Allahu akbar, subhanallah, şu eziyete bak ya. Sizden öncekiler böyle eziyetler gördüler diyor. Ama onlardan hiçbiri diyor, onlardan hiçbiri dininden dönmedi. Bu durum onları dininden döndürmedi. Vallahi diyor, yemin ediyor aleyhissalatü vesselam. İş tamamlandığı zaman, yani Allah'ın muradı, kemale erdiği zaman, Allah'aleyhi ve kast edilen o, bir binici, bir yolcu, ta ki Sana'dan, Yemen'in başkenti, Hadramev'te kadar, yine o Yemen tarafında uzak bir yer kast ediliyor. Yani uzak bir mesafe. O iki mesafe arasında, emin bir şekilde, Hiçbir şeyden korkmaksızın gidip gelecektir. Buna kastedilen Müslüman bir kimse. Böyle bir emniyet hasıl olacak. Yani müşriklerin bu zulmü sonu arayacaktır. Bu gerçekleşmiştir. Öyle bir emniyet içerisinde hatırlayın Ömer Radıyallahu Anhın döneminde öyle değil mi? Adalet, emniyet, huzur içerisindeydi insanlar. Ama önce buralara nasıl gelindi? Bir bedel ödendi. Sahabeler <gülüyor> bu bedeli ödediler. Mekke döneminde ödediler. Bedir'de ödediler. Uhud'da ödediler. <gülüyor> Her şeyin bir bedeli var. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam onları sizden öncekiler daha şedit şeylere maruz kalıyorlardı. Daha şedit sıkıntılı imtihanlara maruz kalıyorlardı. Onları hatırlayın diye onları hatırlatmada bulun. Subhanallah. Allah Azze ve Celle imanımızı güçlendirsin. Sabrımızı da artırsın inşallah. Evet, Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihati son olarak Aleyhisselatü Vesselam iman nasihat ediyor. Onlardan bir tanesi diyor ki eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar az bilerdiniz diyor. Aleyhisselatü Vesselam neyi biliyordu? Alesnatüsran anlatacak olan neyi biliyordu? Alesnatüsran cehennem ashabının halini biliyordu. Ona gösterilmişti Miraç'ta? Ne kadar ağır, ne kadar şiddet, ne kadar acı bir durumda olduğu kendisine gösterilmişti. Eğer diyorsunuz benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlardınız, az gülerdiniz diyor. Onlara nasihat ediyor, kendinize gelin. Diyor. Yine bir başka hadiste lezzetleri bozan ölümü çokça hatırlayın. Ağızların tadını bozan ölümü çokça hatırlayın. Bir başka hadiste nasihatinde Müslüman Müslüman kardeşine üç günden daha fazla küs durması, ayrı durması helal olmaz. İkisi karşılaştıkları zaman birisi yüz çevirir, diğeri de yüz çevirirse Onlardan hayırlı olan, ilk defa selam verendir diyor. Devamlı aralarının ıslaha tavsiyede bulunuyor, nasihette bulunuyor. Yine bir baş madiste, zandan sakının diyor. Muhakkak ki zan, sözlerin en yaranıdır. Birbirinizin haberini araştırmayın. Birbirinizin ayıbını, gizli şeylerini araştırmayın. Çekişmeyin, birbirinize haset etmeyin, kıskançlık yapmayın. Ve birbirinize buğz etmeyin. Yani birbiriniz hakkında kötü şeyler söylemeyin. Arka dönmeyin birbirinize. Ve Allah'ın kulları olun diye nasihat ediyor. Allah'ın e, kardeş olan kulları olun diye. Bir başka nasihatı. Diyor ki aleyhissalatü çok lanet ediciler, Kıyamet günü ne şefaat edebilirler ne de şahitlik edebilirler. Allah bakma. Ağzı bozuk her şeye lanet eden kimseler. Bunların kıyamette ne şefaatçiliği ne de şahitliği geçersiz. Bir başka nasihatinde insanların en şerrileri iki yüzde olanlardır diyor. Bir topluğa bir yüzde gelir diğer toplularda da başka bir yüzde gelir. İki yüzde olan kimselerdir. Allah'a kadar çok kötü bir özellik. Allah azze ve celle bu özelliklerden münafıkların özelliklerinden, alametlerinden bizi ve neslimizi korusun. Sağ elensin Allah'ım. Bir başkan adetinde Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu terk etmez. Her kim bir kardeşinin ihtiyacı görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Her kim bir Müslümanı rahatlatırsa sıkıntısından dolayı Allah da onu kıyamet gününde sıkıntılarından bir sıkıntıyla rahatlatır. Kim bir Müslümanın açığını örterse kıyamet günü de Allah Azze ve Celle onu örter diyor. Yine bir başka nasihatinde zulümden sakının yani birbirinize zulmetmekten sakının muhakkak ki zulüm Kıyamet günü karanlıklardır. Kıskançlıktan da sakının. Yani birbirimizi kıskanmaktan. Kıskançlık sizden önceki kimseleri helak ettir diyor. Hele hele bu kıskançlık bilen insanlarda olduğu zaman inna lillahi ve inna ilahi raci'un şeref sahibi mal sahibi, ilim sahibi insanlarda olduğu zaman çok daha tehlikeli. Allah bizi korusun. Evet. Bundan dolayı diyor, yani sizden öncekiler kıskançlıktan dolayı herakıldılar, onların birbirlerinin kanlarını dökmeye ve haram mahremlerini helal kurmaya, haramlarını helal kurmaya sebep oldu. Bir başka nasihatinde, medhediciler, övücileri gördüğünüz zaman onlara toprak atın diyor. Onların yüzlerine toprak atın. Yani burada şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle bu gerçi şeylere yapılıyor da, daha çok idarecilere, makam sahibi insanlara, dal kalık, yalakalık yani kababet tarihinde çok hatırlarsınız. Böylelerini gördüğünüz zaman bunların yüzüne toprak atın. Samimiyetten dolayı öven bir kimse, içinde aynı şekilde, övmemesi için o ikaz edilir, uyarılır, böyle bir şeyin doğru olmadığı süre. Çünkü nefisleri temize çıkarmamak gerekiyor. Öyle bir şey olduğu zaman övülen kimse de Allahümme la tuâkhidni bimâ yekulûn. Ey Allah'ım bunların söylediği şeylerden dolayı beni cezalandırma. <gülüyor> Ve ebdil hayran mimma yedunnûn. Ve şeylerden onların bildiği, zannettiği şeyden daha iyisini bana değiştir şeklinde dua eder. Evet. Onunla e, bağlantılı olarak Diyor ki İsrat La tuzakunum fakum, Allah bi bir minkum, nefislerinizi temize çıkartmayın. Allah sizden iyilik sahibi kimseleri en iyi bilendir. Allah Azze ve Cenâda aynı şeyi söylüyor. Vela tuzakunum fakum, Hu alebi kendinizi temize çıkartmayın. Ben iyiyim, sen şöyleyim, ben böyleyim şeklinde. Ben yapmadım. Ben zaten bunu yapmam. Kötülük yapmam, hata yapmam. Kusur işlemem şeklinde. Kendinizi temize çıkartmayın. Ben beriyim. Ben Allah'a zulmetmedim şeklinde. Kendinizi temize çıkartmayın. O kimin takvalı olduğunu daha iyi bilir diyor. Allah razı olsun. Hu alemi bimenitte'gâ. İnne'l-nefse le'emmâretum bis-sûh. Nefis daima insana kötülüğü emreden. اِلَّا ma رَحِمَ Rabbuk, Ancak Rabbinin rahmet ettiği müstesna da Nefsi temize çıkarmamak lazım. Eğer bir çekişme varsa, bir husumet varsa arada, kendimize de bir yaptığımız bir hata vardır diye pay ayırmak lazım. Tamamen temize çıkartmamak lazım. Bir hata vardır. Çünkü bu bir, bir musibet, husumetleşme, düşmanlaşma, karşılıklı... <gülüyor> Bu uzlaşma bir musibet. Bunda mutlaka nefsin bir payı var. Onun için istiğfar etmek lazım. Nefsi temize çıkarmamak lazım. Yine nasihatlarından bir tanesi çok önemli. Diyor ki aleyhissalatü vesselam sizden birisi bir zarardan, sıkıntıdan dolayı ölümü temenni etmesin. Ancak bunu mutlaka yapacaksa Mutlaka temenni edecekse şöyle desin. Ey Allah'ım ölüm bana hayırlıysa beni yaşat. Eğer <gülüyor> vefat benim için hayırlıysa şey, Ölüm bana, e, bana hayırlıysa beni vefat ettin. Eğer yaşam benim için hayırlıysa beni yaşat şeklinde dua etsin. Yani şöyle geriye baktığımız zaman hafızayı okladığımızda mutlaka başımıza bir takım sıkıntılar gelmiştir. Çok ciddi sıkıntılar. O zaman ölmeyi istemişizdir. Mesela Meryem Aleyhisselam'ın e, Meryem Suresi'ndeki ifadesi beni çok etkiledi. Orada diyor ki Meryem Aleyhisselam kendisine doğum gelip çattığında keşke ben <gülüyor> keşke ben unutulsaydım. Yahut da ölmüş olsaydım. Süleyman Allah. O sıkıntıdan dolar. Çünkü böyle bir <gülüyor> doğum yapacak, babasız bir çocuk dünyaya getirecek. Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle ve insanların içine çıkacak. Keşke unutulsaydın ve ölseydim diyor. Çok etkileyici bir yer. Meryem suresi. Açın okuyun. <gülüyor> Onun için insan başına bazı sıkıntılar, bazı dertler gelip Ölümü temenni edebilir. Ama nasıl edecek? Onun da bir üslubu var. Aleyhisselatü Vesselam tayin etmiş onu. Eğer ölüm benim için hayırlıysa bana vefat ettir. Şeklinde. Yoksa ölseydim, yok olsaydın, olmasaydın şeklinde değil. İstanbül derecesine değil, Allah muhakkak. <gülüyor> evet, yine bir hadiste sizden kim kardeşine faydalı olmayı yarar sağlamaya güç getirirse fayda vermeye onu yapsın diyor. Bunun bu hadisin içerisinde birçok hüküm görüyor. <gülüyor> Mesela o zordaysa, sıkıntıdaysa, özellikle manevi sıkıntılar varsa onunla konuşmak, onunla dertleşmek, ondan sonra gerektiği zaman ona Kur'an okumak, hep alimler bu ayetten çıkartıyorlar. Anladığımız kadarıyla. Evet. Son olarak bir hadis daha zükredelim ve bitirelim. Diyor ki aleyhissalatü ve sellem, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, hayır söylesin yahut sussun. Her kim de Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Allah Azze ve Celle, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel sıfatlarından, bu şerefli özelliklerinden nasip almayı, pay almayı, örnek almayı, misal almayı bize nasip etsin. Bizleri O'nun tasvir ettiği, O'nun razı olduğu bir ümmet olarak, Yarın kendisi, kendisine harcının başında, keserinin başında komşu olmayı nasip etsin. Bu vesileyle Allah Azze ve Cenn Kahharaman Allah Azze ve Cenn Suriye'deki zalimleri kahriperişan etsin. Onların tuzaklarını başlarına geçesin. Ve oradaki kardeşlerimizi gök ve yer ordularıyla desteklesin. Onların üzerine tıpkı Ebrehe'nin ordusuna taşları gönderdiği gibi, ebabil kuşlarını gönderdiği gibi bir musibet göndersin o <gülüyor> zalimlerin üzerine. Allah Azze ve Celle o müminlerin ayaklarını sabit kılsın. Bizleri de onlara yardım etmeyi nasip etsin. Onlarla birlikte olmayı, onlarla birlikte aynı şekilde, aynı düşünceyi, aynı böyle mücadele vermeyi nasip etsin inşallah. Allah Azze ve Celle bizleri de onlara affetsin. Hep, hep birlikte cennette buluşmayı nasip etsin. Subhanakallahüme ve behendik. أشهد أن لا إله إلا أنت السّافر كَوَاتِبُ